İletişim konusunda, aile içi iletişim konusunda gönderdiğiniz e-maillerinizi cevaplandırarak, e-maillerinizden yola çıkarak aile içi iletişiminde çocuklarla kurulacak olan diyaloglarda, iletişimde nerelere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizmeye çalışacağız. Bu arada gelen ilginç e-mailler var. İsterseniz oradan başlayalım. Bir dinleyicimiz dünkü programımızda, salı günkü programımızda eşler arasındaki iletişime de... ...değindiğimizden hemen sonra... ...şöyle bir e-mail göndermiş... ...dinleyicimizin mesajı şöyle... ...Selam... ...benim sorunum şu... ...hanımım çok uyuyor... ...ne yapacağımı bilemiyorum... ...böyle giderse ya ben aklımı yitireceğim... ...ya da ellemeyip nereye kadar giderse gider diyeceğim... ...bilemiyorum nasıl hareket edeceğimi... ...ne yapacağımı... ...çocuklar da aynı onun gibi yetişiyor... ...bu kadın kısmına nasihat fayda vermiyor... ...konuşmak çözüm olmadı... Tamam diyor daha sonra yine bildiğini uyguluyor programlarınızı dinletiyorum demiş dinleyicimiz acaba ne yapabiliriz gibi kendi durumuyla alakalı bir pozisyondan bahsetmiş. Evet şimdi bu mesajdan anladığımız kadarıyla bir yola doğru gitmeye çalışalım. Şimdi bana gelen mesajları ben mümkün olduğu kadar hiç sağına soluna dokunmadan okumaya çalışıyorum. Atladığım belki satırlar veya paragraflar olabilir ama mümkün olduğu kadar orijinal metne sadık kalarak okumaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. O yüzden burada geçen ifadeyi aynen kullanmaya çalıştım. Şimdi dinleyicimiz diyor ki efendim bu kadın kısmına nasihat fayda vermiyor. Evet bu kadın kısmına nasihat fayda vermiyor konuşmak çözüm olmadı tamam diyor yine bildiğini okuyor. Biz dünkü programımızda kurulacak iletişimde geçmişle bağlantıların kurulmaması, sen zaten böylesin, sana zaten laf geçmiyor, sana zaten şöyle yaraşmıyor, yaranmıyor gibi kelimelerin çocuklara kullanılmamasını tavsiye etmiştik. Ki kaldı ki çocuklara kullanılmayan bir kelime, efendim bir eşe, bir hanımefendiye nasıl olur da kullanılabilir? Şimdi dinleyicimiz eşinin çok uyumasından şikayet ediyor. Çok uyuyor diyor. Böyle giderse ben aklımı yitireceğim diyor. Ancak satırların arasında bu kadın kısmına nasihat fayda vermiyor diye kullandığı satırdan yola çıkarak... ...şöyle söyleyebiliriz. Hanımefendi kalkmış olsa... Efendim ...eşi acaba ona cıvıl cıvıl bir ortam sunuyor mu? Kendisinin yaşama sevincini... Eşi ona karşılıyor mu? Eşi kalkmış, kahvaltı hazırlanmış, efendim evin içerisinde bir atmosfer oluşturmuş ise, hanımefendi tarafından oluşturulmuş ise, o beyefendi de daha sonradan o katıldığı bu atmosferin içerisinde neşeyle, keyifle, eşini teşekkür teşekkürle, hayranlıklarını dile getirirken, kullandığı sevgi ifadeleriyle, eşiyle, şakalaşmalarıyla, eşiyle cilveleşmeleriyle hanımefendiye bir yaşanılabilir ortam sunuyor mu? Yoksa eş acaba zaten kaybolan yaşama sevincinin neticesi olarak kafasını toprağa gömer gibi yatağın içerisine gömüyor, o yataktan çıkmak istemiyor mu? Yani burada önemli olan şey şu bir beyefendi işte eşiyle evet mutlaka iletişime geçmek istiyor. Şimdi bu mesajın içerisinden anlaşılan şey o aklımı oynatacağım diyor. Ve muhtaçsın sen eşine. Muhtaçsın sen eşine ama bunu nasıl söyleyebiliyorsun bu kadın kısmına nasihat fayda vermiyor diye. Yani kadın kısmı dediğiniz kısım acaba böyle bir bitki, böyle bir odun, böyle bir efendim ruhsuz bir şeyler mi ki? Ve erkekler de onun karşısında... Çok duygulu, çok narin, çok falan, çok filan bir şeyler mi ki siz oradan hitap ettiğiniz halde efendim o ruhsuz, duygusuz olan hanımefendiler kısmı bir türlü nasihatlerden vesaireden laf anlamıyor, söz anlamıyor gibi bir şekilde yaklaşalım. Olur mu öyle bir şey? Şimdi evler içerisinde, aile içerisinde bir kere... Şu anlayış mutlak suretle girmesi lazım ki eşler arasındaki iletişim de ona göre keyif verici hale gelmesi lazım. Bir beyefendi eşine bir hanımefendi gibi yaklaşması lazım. Kalk sana ben nasihat veriyorum bak 40 kere nasihat verdim kalk kere şunu istedim senden bilmem ne şeklinde yaklaşılan bir eş eşine karşı hanımefendiliğini sergileyemez kocasına karşı hanımefendiliğini sergileyemez. Ne demek bir hanımefendinin nasihat dinlemesi? Hanımefendi bir kadın evin içerisindeki bir anne çocuk mu? Akli melekeleri yerinde olmayan bir efendim zihinsel engelli mi? Biz ona efendim nasihatler veriyorum, nasihatler veriyorum da yerine gelmiyor. Hayır. Eğer evin içerisinde yaşanılabilir bir ortam istiyorsak o zaman bir beyefendi kendisini büyüklük tutkunluğunun içerisinden çıkartması eşiyle aynı mesafede aynı boy ölçüsünde gelip o eşinin duygu dünyasını besler vaziyette olması lazım ki eş ondan sonra yatağın içerisine kafasını çıkartsın ve tebessümle kendisine bakan bir eşe karşılık versin. Bu bir. Yani eşler arasındaki diyalogta, ben ona akıl veriyorum, ben ona nasihat veriyorum, ben ona bilmem şunu yapıyorum da hala o adam olmadı, bilmem ne olmadı. Bu türlü kurulacak diyaloglar içerisindeki eşler birbirlerine eşliklerini sergileyemezler. Diyalog kurulabilmesi için, bunun ötesinde başka bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra bu cümleleri söylemiş olarak beni kabul edin. Eşler arasında iletişimin olabilmesi için temel şartlardan bir tanesi sevgi ortamının oluyor olması. Eşlerin birbirlerini seviyor olması, hala seviyor olması ve seviyor olmasının ötesinde seviliyor olması ve seviliyor olmanın ötesinde de eş, eşini kabullenmiş ve benimsemiş olması lazım. Eğer bir eş, bir eşle konuşmak istiyor, diyaloğa geçmek istiyor ise... Bu dört temel şart mutlak suretle önceden hazır olması lazım. Yoksa siz sizi sevmemiş, size karşı efendim duygu dünyasında tepkiler oluşturmuş, efendim sizi benimsememiş olan bir eşle irtibata geçmeye çalışıyorsanız zaten o kadıncağıza da yazdık size de yazdık olmuş olur. Önce bu zeminin oluşturulması lazım. Hani şeyden bahsediyoruz ya çocuklara kendinizi sevdirinden bahsediyoruz ya. Burada da bir başka bir şey söylemekte belki fayda var. Hanımefendilere karşı beyefendiler kendilerini sevdirmek zorundadırlar. Evet erkekler kadınlara kendilerini sevdirmek zorundadırlar. Bunun tersini düşünebiliriz belki ama bunun tersi şöyle cereyan ediyor. Eğer bir beyefendi, eğer bir hanımefendiye kendisini sevdirmiş, kendi duygu dünyası ile onun duygu dünyası arasında bir köprü oluşturabilmiş ise... O zaman o hanımefendi erkeği, kocasının doyasıya hatta doyasının ötesinde sevgiye boğar. Artı bir kadıncağızın, bir hanımefendinin, bir kadının sevgi duyguları çok çabuk harekete geçer. Örneğin alın pazardan 2 liraya, 5 liraya bir tane gül alın götürün. Eşinize lütfen bir uzatın. Bir tebessümle bir uzatın. Göreceksiniz yani en nihayetinde 3 liralık, 5 liralık yani maddi kısmı çok önemli değil. Ama bir uzatın bakalım bir bir çiçek yani o hanımefendiyi nasıl da efendim evin içerisinde böyle etekleri zil çalmış gibi dolandırıyor vazonun içerisine çiçeği nasıl koymaya çalışıyor size nasıl da efendim yemekler hazırlamaya çalışıyor bunu eğer gerçekten içten gelerek tebessümünüzle sevgi cümlelerinizle bir çiçeği götürün verin bakalım bir hanımefendi nasıl onun karşılığını veriyor yani bir kadının sevgi duygularının uyanması onu coşması içinde çünkü kadının dünyasında daha çok duygu dünyası, sevgi dünyası, sıcaklık, şefkat, merhamet bunlar çok daha sıcak sıcak olduğu için eğer bir beyefendi kendini eşine karşı sevdirmeye çalışır ise çok çabuk gerçekleşir bu. Ama bunun karşılığını da kendisi de alır. Karşılık beklemek için sevgi ifade etmek değil ama karşılığını da zaten kendisi eline alır. Dolayısıyla bir kadına, bir hanımefendiye, evinizin içerisindeki eşinize, siz bu adam olmuyor zaten, nasihat de kar etmiyor zaten gibi kelimeler ile kendi ruhunuzda eşinize öyle bakıyorsanız, öyle bakılan bir eş kendisini kafasını yatağın içerisine de sokar, kendisini odanın içerisine de sokar, kendisini sokaklara da atar, kendi derdini, kendi duygularını anlamayan belki de eşini, eşinin duygularını kendi içerisine almamak için komşusuyla arkadaşıyla vesairesiyle günlerini geçirmeye çalışır ama sizle beraber olduğu sırada dili bağlanmış gibi sanki duyguları bağlanmış gibi sanki belki sizden işitçe azarı işitmemek için sizle kuracağı diyalogları mümkün olduğu kadar kısa kesin efendim yarım yamalak diyaloglar şekline getirir kuracağımız iletişim eşle kuracağımız iletişimin temel şartı sevgi sevginin ötesinde benimseme benimsemenin ötesinde eşe razı olabilme şartı var dedik. Efendim diğer e-mail'lere geçelim. Bu yasak bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve Avea için 2.4, Türkcell için 1.8 liradır. E Efendim burada kısa bir e-mail dikkatimi çekti. Müsaade ederseniz onu okuduktan sonra sorulu e-maillere geçelim. Efendim dinleyicimiz şöyle bir moral ifade eden e-mail göndermiş. Kendisine teşekkür edelim. Adem Bey demiş dinleyicimiz. Programlarınız hayatımızı değiştirdi. Sonsuz teşekkürler. Eşim evi ile ilgilenmemeyi bir gelenek haline getirmişti. Şimdi evden dışarı çıkmıyor. Sebebini sorunca... Adem Hoca kızıyor diye espri yapıyor Sağ olun var olun Efendim böylesi bir e-maili gönderdiğiniz Ailenizdeki değişimin bir şekliyle Yansımasını bizle paylaştığınız için Ben size teşekkür ediyorum Beyefendiye hürmetlerimi saygılarımı ifade ediyorum Evet Sokakta gezinen erkek modelinden Evlerde eşlerine Hanımefendilere eşlik yapan Onların ruhuyla hem dem olup Kendi ruhlarında yumuşatan inşallah bir babalık Bir eşlik modeli Böylelikle yaygınlaşır diye geçiyor aklımdan Geçtiğimiz programda azıcık üstüne basarak şey yapmıştım Değinmiştim Yani nereden girmiş bizim içimize bu tuhaf hastalık Hangi tuhaf hastalık Böyle kazak erkek modeli Efendim böyle dayı erkek modeli Efendim e, kaba erkek modeli macho erkek modeli Bir vurdum mu duracaksın gibisinden bir erkek modeli İslami mi acaba bu? İnsani mi acaba bu? Acaba bir Müslüman topluluğun içerisinde konuşulacak bir erkek modeli mi acaba bu? Hiçbir kadın, efendim, hiçbir anne, ruhu efendim, ile, ruhu şefkatle, kalbi sıcacık duygular ile çocuklarına yönelmiş, evine titreyen hiçbir anne, işte kaba saba, maço bir erkeğin eşi olmaktan hoşnut değildir. Bir hanımefendinin belki isteyeceği en önemli şey kendi ruhunu anlayabilecek karşı taraftaki o hassasiyetli bir eşi yanında görüyor olmaktır. Umuyorum ki bir yerlerden bize bulaşmış olan bu maço erkek, kaba erkek efendim dayı erkek, kazak erkek gibi erkeğin asaletini yerlere çarpan erkeği basitleştiren erkeği efendim kabalaştıran erkeği efendim duygu dünyasını yok sayan bu model umuyorum ki inşallah kısa bir zamanda şu toplumumuzun üzerinden ayrılır da gider yoksa bir bakın eğer bu anlayışla çocuklarımızı yetiştirir eğer bu anlayışla evimizin içerisine girer eğer bu anlayışla eşlerimizle konuşur isek o takdirde bu toplum yahut da bu ev yahut da bu çocuklar şiddet potansiyeli olan ve yarın dönüp dolaşıp bize çarpacak olan şiddet potansiyeli olan yahut da el alemin çocuğuna çatarak daha sonra faturası bize kesilmiş olan şiddet potansiyeli olan bir topluma dönüşürüz. Evet burada yapmamız gerekli olan şey evimizi sevgi eksenli olarak ki burada en önemli rol de beyefendilere düşüyor. Bir evin içerisinde beyefendi sertleştikçe, kabalaştıkça, evin içerisinde maç olaştıkça, çocukların ruhundan uzaklaşıp televizyonun ruhuna yaklaştıkça, eşinin ruhundan uzaklaşıp arkadaşlarının sokaktaki, kahvedeki, sağdaki, soldaki arkadaşlarının ruhuna yaklaştıkça o evin içerisinde sevgi açlığı, ilgi açlığı ve kaba kuvvet hakim olmaya başlar. Hiç şikayet etmeyin kızınızla oğlunuzun kavga etmesini, oğlunuzla oğlunuzun birbirini yemesini şikayet etmeyin. Çünkü onlar ne kadar sevgi alabiliyorlar ise o kadar birbirlerine sevgi verebiliyorlar. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim bir dinleyicimizin mesajına daha geçelim. Daha sonra reklam arası vereceğiz. Tekirdağ'dan selamlar demiş Fatma Hanım. İyi günler Adem Bey. Sizi ilk günden beri dinliyorum. Benim 2006 Nisan doğumlu bir tane oğlum var. Tek çocuk. Evde kendisine çok fazla yeterli olamıyorum. Bu yüzden kreşe yollamak istiyorum. Sizce de uygun mudur? Yanıtlarsanız sevinirim, teşekkürler demiş. Tekirdağ selamlarımızla, Fatma Hanım'a selamlarımızla. Efendim, çocukların tabii sosyalleşme döneminde... Onlara bir ortam sunulması lazım. Arkadaş ortamı sunulması lazım. Çocuklar konuşmayı, çocuklar cıvıldaşmayı, çocuklar itişmeyi, çocuklar birbirlerine vurmayı, kalkmayı, ağlamayı en yakın çevresiyle öğrenmesi lazım. Yani kendi yaş grubundaki çevresiyle öğrenmesi lazım. Ancak burada şimdi annenin sorusu şöyle olunca hemen duygu dünyam değişiyor. Nedir? Evde kendisini çok fazla yeterli olamadığım için çocuğumu kreşe vereyim mi denilmesi doğru bir yaklaşım değil. Şundan dolayı doğru bir yaklaşım değil. Yani anneliği yeterli yapamıyorum, o yüzden çocuğu dışarı çıkartmak istiyorum. Halbuki bu soru şöyle olması lazım. Evde çocuğuma yeterli olamıyorum. ...acaba bana ne tavsiye edersiniz? Yani çocuğu evden göndermek ve sosyalleşmesini sağlayarak... ...işte ben biraz rahatlayayım yerine... ...anne acaba ne tavsiye edersiniz? Benim ruhuma yönelik olarak ne tavsiye edersiniz kısmını sormuş olsa... ...ki zaten biz bu programlarda anne ruhunu, baba ruhunu... ...birazcık daha halim, selim ve sabır içerisine çekmeye çalışıyoruz. O takdirde bizim söyleyeceklerimiz çok daha değişik olurdu. Ama eğer... Ben çocuğuma yetemiyorum o yüzden kreşe göndereyim mi diye sorulduğu zaman içim bir cız ederek yani söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. Sosyalleşmeyle alakalı söyleyeceğim şeyleri söyleyemiyorum. Efendim ilk önce şunu hesap etmek lazım. Bu anneye de şu tavsiyede bulunalım. 2006 doğumlu bir çocuk aşağı yukarı 4 yaşında. 4 yaşındaki bir çocuğun kardeşi olması lazım. Yani çocuk 4 yaşına geldi yani sosyalleşme ihtiyacı hissediyor anneyi bu kadar zorluyor aslında çocuğun anneyi zorlaması anne sen bana yetmiyorsun artık mesajını vermesi annenin de artık çocuğuma yetemiyorum mesajını almış olması hatta bu mesajı Adem Hoca'ya gönderiyor olmasının arkasında arka perdesinde yatan şey şu belki de çocuğunuzun kardeşe ihtiyacı var. Çocuğunuzun kardeşe ihtiyacı olduğu bir dönemde siz ona yetmezsiniz ki tabii. O yüzden ya kendi ruhunuzu birazcık daha sekine, birazcık daha hisseder, birazcık daha sabır içerisine sokmanız lazım. Ama her halükarda çocuğunuza eğer sıhhatiniz, yaşınız, efendim imkanlarınız el veriyorsa bir de kardeş dünyaya gelmesi lazım. Çocuk kardeşiyle sosyalleşecek, kardeşinin saçını çekecek, kardeşini öpecek, kardeşini itecek, kardeşiyle kavga edecek ki sosyal hayatın gereklerinin ilk provalarını daha çocukken, daha masumken o yaşlarda öğrenecek. Kreşe gönderdiniz. Yani evet sosyalleşmenin bir kısmı kreşli oluyor ama en önemli kısmı evde oluyor. O yüzden belki anneye tavsiyemiz evet boynu bükük olarak söyleyebiliriz. Gönderin çocuğunuzu kreşe ama bundan önce keşke düşünmüş olsanız çocuğunuzun bir kardeşi olmuş olsa ve kendinizi birazcık daha ruhu geniş bir anne modeline doğru taşıyacak acaba bir uzman desteği alabilir misiniz? Niye bu kadar sabredemediğinizi, niye bu kadar çocuğunuzla hırgür içerisine girdiğinizi, niye bir takım yeteneklerinizin daha gelişmemiş olduğunu belki de bir uzman desteği alarak gitmenizde fayda olduğunu söyleyebilirim. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bu yazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 377'ye gönderin. Efendim bir dinleyicimizin mesajını daha cevaplandırmaya çalışalım. Yeşim Hanım şöyle bir soru sormuş. Selamlar hocam. Benim 9 aylık bebeğim var. Kendisi bundan 20 gün önce havale geçirdi birden oldu anlayamadık uyuyordu uykudan uyandığında ateşi vardı hemen müdahale ettik ama kısa sürdü bu olaydan sonra bebeğimizde bir sinir kaldı ondan önce de kızıyordu ama şimdi daha çok oluyor elinden oyuncağı düşmüş başlıyor kendini sıkmaya ellerini yumruklayıp sıkıyor genelde her şeye bu tepki yapıyor çok endişe ediyoruz ne yapmamız lazım Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz demiş Yeşim Hanım mesajında. 9 aylık bir bebek. Şimdi bu dinleyicimize hemen şunu söylemekte fayda var ki. 9 aylık bir bebeğin normal şartlar altında öfkeli ve sinirli olması ve oyuncağının yere düşmüş olmasıyla sinirlenmesi ve yumruklarını sıkması diye pedagojide bir kavram yok. Ancak yok derken biraz sonra izahlar getirmeye çalışacağım ama. Bunu ilk önce mutlak suretle bir hekimle konuşmanız lazım. Acaba çocuğun fizyolojisindeki bir anormalliklerin neticesi olarak çocuğunuz tedirginlik yaşıyor mu? Nefes almasında bir sorun olabilir, vücudunda işte bir takım bakterilerin çocuğun bedenine vermiş olduğu tedirginlikler olabilir... ...çocuğunuzun işte ateşinin fazlalığı olabilir... ...çocuğunuzun bir takım ağrılarından dolayı olabilir... ...ağrılar çocuğu tedirgin eder... ...tedirgin olan bir çocuk oyuncağını düşürdüğü zaman sinirlenir... ...aslında sinirlendiği şey, öfkelendiği şey... ...oyuncağın düşmesi değil, çocuk onu bilmez... ...ya vücudundaki rahatsızlığın bir neticesinin üstüne... ...bir de eğer işler yolunda gitmedi oyuncağı düşürdüyse... ...ona sinirlenir çocuk... ...dolayısıyla Yeşim Hanım... Mutlak suretle ilk önce bir hekimle çocuğunu A'dan Z'ye mutlaka bir gözden geçirmesi lazım. Kanı, şekeri, efendim çocuğun fizyolojisi, idrarı vesairesiyle birlikte mutlak suretle bir kontrolden geçirmesi lazım ki havale geçirdi, ateşi yükseldi, ani bir değişim yaşadı diye söylüyor. Hekim kontrolünden geçmiş olmaz lazım. Eğer hekim kontrolünden geçti ve her şey yolunda olduğuyla ilgili bir rapor aldıysanız işte ondan sonra belki bize İş düşüyor o takdirde benim size söyleyeceğim şey şu hiçbir çocuk doğuşta bu kadar öfkeli ve sinirli olarak dünyaya gelmez fizyolojisi normal eğer ancak çocukların 9 aylık bir çocuğun ihtiyacı anne tarafından vaktinde karşılanmıyor ve ölçüsünde karşılanmıyor anne çocuğun ihtiyaçlarına karşılık veremiyorsa o takdirde çocuk çok öfkelenir çok sinirlenir ağlamaya ...ağlamanın haddini iyice aşırmaya çalışır. Dolayısıyla anne... ...çocuğuyla kuracağı bağ ...veya kurmuş olduğu bağı... ...iyice dikkat etmesi lazım. Eğer çocuğun ihtiyaçları... ...anne tarafında... ...anında karşılanamıyor... ...ve ölçüsünde karşılanmıyor ise... ...o takdirde çocuk işte... ...duygu dünyasındaki oluşan bu... ...zorlukla, oluşmuş olan bu boşlukla... ...ağlar, feryat eder. O yüzden... Anneye buradaki tavsiyemiz şu ki, çocuğuyla kurmuş olduğu bağ, duygusal bağ oldukça dikkat etsin. Fizyolojik bir neden yok ise. Efendim bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar birlikte olmaya çalışacağız. Bu yetendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz mesajlarla programımıza devam etmeye çalışıyoruz. Dinleyicilerimizden bir tanesinin 3 yaşında kızıyla ilgili soru şu anda önümde duruyor. Efendim şöyle mesaj. Merhabalar 3 yaşında bir kızım var. Uyumlu sakin bir çocuk ama istediği olmadığı zaman sebebini ona açıklasam da elinde ne varsa fırlatıyor. Sofrada ise yemekleri dahi çok sinirleniyor. Obsesyonu olan bir anneyim. Zorlanıyorum bazen sakin olmak da bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler demiş dinleyicimiz. Şimdi takıntılı bir anne. Yani acaba temizliğe takıntılı yoksa eşyaların yerlerinde yerli yerince olmasına mı takıntılı yoksa başka şeylere mi takıntılı bir annenin üç yaşında bir çocuğu var. Normalde uyumlu sakin olan bir çocuk istekleri yerine gelmediği zaman öfkeleniyor, elindeki eşyaları atıyor. Şimdi şunu söyleyeyim, 3 yaşındaki çocuk daha önce defalarca söylediğimiz gibi minik ergenlik dönemindedir. 2,5-3 yaşından itibaren başlar çocuklar bir sonraki dönem olan 4 yaşına kadar sürecek olan evrede hırçınlık, agresiflik, illa kendilerinin dediklerinin olması gibi kendi içlerinde bir dürtü yaşarlar. Bu dürtünün neticesi olarak da evin içerisindeki düzeni bazen bozarlar. 3 yaşındaki bir çocukla mücadeleye girişmek doğru bir davranış değildir. 3 yaşındaki bir çocukla mücadeleye girişmiş olup da onu yenebilmiş bir anne baba ben şimdiye kadar görmedim. Artı eğer çocuk yenilmişse de zaten 3 yaşındaki bir çocuk o çelik bir bilya gibi olan çocuk Kafasına isterseniz balyozla vurun. O bilya geri sizi tepecektir. Balyoz dahi ezemeyecektir. Ama velev ki eğer çocuk yenilmişse o takdirde buna şöyle bakabiliriz. Çocuğun kişiliğinde, karakterinde zedelenme oluşmuştur. Ve çocuk artık yenilmiştir size. Dolayısıyla o fıtratının gereğini sergileyemiyordur. Ezmiş olabilirsiniz çocuğu. Yoksa onun haricinde o dönemdeki çocuklar genellikle dediğini yaptırma... Anne babayla mücadele içerisine girme. işte bazen öyle olma, bazen böyle olma gibi bir özellik sergilerler. Efendim bu değerli dinleyicimizin ürkmesine, korkmasına gerek yok. Bırakın ağlayacaksa ağlasın. Elindeki bir şeyi atıyor ise, oraya dikkat edin yalnız. Elindeki bir şeyi atıyor ise, orada engelleyici bir tavır sergilemeniz lazım. Atma işlemini durdurabilmeniz gerekir. Onu da yalnız anne olarak siz değil de baba devreye girerse çok daha kolay ve çok daha çabuk yapabilir. Çünkü babanın çocuğun üzerindeki o engelleyici tavrı anneden çok daha etkindir. Dolayısıyla eğer çocuk bir şeyi kaldırdı attı. Ben bazen bir yanlış görüyorum. Şimdi çocuk elindeki kaşığı örneğin alıyor atıyor oradaki herhangi birisi gülüyor diyelim. Yani çocuğun bu hareketine gülüyor ya da birisinin kafasına gelmiş oluyor gülüyor. Çocuk o güleni gördüğü zaman doğru bir şey yaptığını yahut da Dışarıyla bir iletişim kurduğunu, etkileşim kurduğunu hissederek çocuk o hareketini devam ettirir. Yani eğer çocuğun ilk başladığı bu dönemde başlar zaten atmalar, vurmalar vesaireler bu dönemde başlar. Eğer evin içerisinde herhangi birisi güler, onay verir yahut da çocukla iletişime geçmeye çalışır ise o zaman çocuk hırçınlığı daha da artar. Burada atmalar kısmından bahsediyorum. Sadece atmalar kısmından bahsediyorum. Çünkü bu önlenmesi gerekli olan bir davranış. Eğer çocuk bir şey atıyor olduğunu baba fark eder ise çocuğun kolundan tutabilmeli. Çocukla göz göze gelebilmeli. Yapma. Yapmanı istemiyorum. Bu doğru değil. Gibi kısa ve net mesajlar vermeli. Ve çocuğun elinden o sırada atmakta olacağı cismi herhangi bir şeyi alması gerekiyor. Eğer buna engel olamaz isek o takdirde çocuk bu elde ettiği şey ile yarın bardağı yarın bıçağı yarın başka bir şeyi kaldırıp atabilir. Burada engellenmesi gerekiyor. Ancak çocuk engellendiği takdirde daha çok hırçınlaşacaktır bu yaş grubundaki çocuklar daha çok hırçınlaşacaktır. Daha çok hırçınlaşan bir çocuk bırakın o sırada ağlasın engellenmiş olmanın verdiği bir buruklukla ağlayacaktır, ağlamasına müsaade edin. Buradaki ağlama, duygusal bir yoksulluktan çok defa öte bir ağlama, sadece yapılan şeyin engellenmiş olmasından, yani bir şekliyle iktidar mücadelesinden kaynaklanan bir ağlama olacağı için olduğu için, buradaki ağlama çocuğun ruhuna çok fazla tesir etmez. Dolayısıyla sadece atmalar kısmına engel olunarak, Önce sözle. Ondan sonra eğer çocuk hala sözü dinlemiyor, atmaya teşebbüs ediyorsa o zaman da fiili olarak engellenmesi lazım. Sözle engelleme kısmını da daha önceki programlarda izah etmiştim ama bir kere daha altını çizerek şu şekilde özetle bildirmeye çalışayım. Örneğin çocuk sizinle aranızda bir, me bir metrelik bir mesafe var ve eline bıçağı aldı tam atacak. Yapma diye seslendiniz o sırada. Yapma. Oğlum yapma. Yapma. Bu sırada çocuk sizin gözünüze bakacak ve sizin o iktidarınız ile kendi içerisinden gelen coşmuş olan duygunun arasında bir sıkıştığı anı fark edeceksinizdir. Yapayım mı yapmayayım mı? Kararsızlığını çocuk bir araya yaşayacaktır. Eğer hala kaldırdı ve atıyor ise işte o sırada kalkıp elle müdahale çocuğun elindeki o cismi atacağı şeyi almanız ve alırken de çocuğunuza kararlılığınızı hissettirmeniz lazım. Yapma dedim ben sana. Yapma. Ve çocuğun elindeki o cismi almanız gerekiyor. Burada yalnız önemli olan hususu belirtmekte fayda var. Çocuğun elinde diyelim bir cisim var veya bir bardak var. Sakın yapma çocuğun üstüne doğru koşarsanız çocuk o bardağı birdenbire alır atar. Hatta kendini bile alır aşağıya atar. Balkondaysa eğer yapma sakın gel buraya falan deyip birdenbire aniden panik yaparak çocuğun üstüne giderseniz Çocuk o sıradaki panikle birlikte elindeki cismi kendini bir yere doğru atabilir. Dolayısıyla soğukkanlı ve bir baykuş gibi bakarak çocuğunuza belki bakışınızla hitap ederek soğukkanlı bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde kararlı bir ses tonuyla yapma diye seslenmeniz lazım. Olduğunuz yerden kalkmadan. Sonra... Eğer çocuğunuz hala atıyor atmaya teşebbüs ediyorsa kalkmanız ama bu kalkışınız koşar vaziyette ve çocuğun üstüne saldırır vaziyette olmaması lazım. Serin kanlı bir şekilde kalkıp kararlı bir şekilde çocuğun yanına gidip elindeki cismi alarak o şekliyle engel olmanız lazım. Ancak demin de parantez içerisinde söylediğim şeyi şimdi bir kere de altını çizerek söyleyeyim ki bu söylediğim şey eğer çocuğun tüm yaşamına uygulanmaya başlanır ise... O takdirde çocuğa zarar verir. Bu söylediğim şey sadece atmalar için geçerli olan yahut da çocuğun yaşamını veya sağlığını tehlikeye sokucu durumlar için geçerli olan şeydir. Onun haricinde çocuk eğer evin içerisinde kısıtlanır, engellenir ise ekstra bir agresiflik, ekstra bir sinir kazanır. Bu halden sonra çocuk eğer ağlar ise o zaman bırakın içini boşaltsın, ağlasın. Sesinizi yükseltmeyin, sevginizi kesmeyin, çocuğunuzu tekrardan kabul edeceğinizi ona belli ederek eğer o ağlamaların sonucunda sizin kucağınıza gelecekse olduğu gibi de çocuğu kabul ederek yaklaşımda bulunun. Yarışlarınızı, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Bir sonraki soru dinleyicimiz. Şöyle sormuş Adem Bey benim 6 yaşındaki oğlum bir haftadır en ufak bir sorunda ben evden taşınacağım siz bana kötü davranıyorsunuz diyerek üst katta oturan anneannesine gidiyor. Ben ilk başta aman oğlum gitme ben sensiz ne yaparım biz bir aileyiz aileler birbirini bırakıp gitmezler vesaire gibi konuşsam da ikna olmuyor yine gidiyor. Bugün yine aynı davranışı sergiledi, ben de tamam gidebilirsin dedim ve gitti hala orada. Çok duygusal bir çocuk ona hiç kızılmasın, bağırılmasın istiyor. Acaba benden ne istiyor olabilir? Sevgi desem onu sevdiğimi, bildiğini ve yeterince gösterdiğimi düşünüyorum. Yoksa ben mi çok abarttım, gelip geçici bir durum mu demiş dinleyicimiz. Evet umuyorum bu mesajı gönderdikten işte bir hafta sonra şu anda galiba okuyorum bu mesajı. Geçen hafta gönderilmiş. Umuyorum bir haftadır yukarıda anneannesinde değildir oğlunuz. Ama son cümlenizden yola çıkarak söyleyeyim. Yoksa ben mi çok abartıyorum? Galiba bence siz biraz abartıyorsunuz gibi geliyor. Yani niye böyle bir cümle kullanıyorsunuz çocuğunuza? Oğlum gitme ben sensiz ne yaparım biz aileyiz. Aileler birbirlerini bırakıp gitmezler gibi neden böyle bir korku içerisindesiniz? Yani hiç gerek yok. Eğer yukarıdaki anneannesine gitmek istiyor ve ben yukarıya taşınacağım diyorsa sevgili oğlucum yukarıya gidebilirsin. İstediğin kadar yukarıya taşınabilirsin. Bunun önüne siz duygusal olarak baskı kullanan cümleler ile geçmenize hiç gerek yok ki. Bu bir abartmayın. Yani çocuğunuz gerçekten sizi terk ediyor, gerçekten sizi bırakıyor, gerçekten siz çocuksuz kalıyor gibi bir şeyin içerisine, kompleksin içerisine girmeyin. Bu bir. İkincisi eğer anneanne ile yani anneniz ile görüşür ve konuşur iseniz anneanneye gittiğinde anneanne çocuğu her haliyle orada sanki anneden koparmış, anneden kurtarmış ve gel yavrum ben şimdi seni işte anneni... Ee, söylerim, annene kızarım, annene şöyle yaparım, sen gel burada daha iyi olur gibi kelimeler ve cümleler kullanıyor ve aileden efendim aidiyet duygusunu zedeleyici ifadeler kullanıyor ise annenizle bu arada bir konuşun. Anneniz çocuğunuzu sizi sınırsız bir şekilde kabul edici değil, çocuğa aidiyet duygusunu hissettirici şekliyle yaklaşması lazım. Kuzum, oğlum iyi ki geldin gel burada yemek yiyelim, gel burada çayımızı kahvemizi içelim. Çay kahve içilmez ama yani sanki bir misafir ağırlıyormuş gibi çocuğu kabul etmesi lazım. Ancak orada hemen cümlelerin sonunda şunu ilave etmesi lazım. Biraz sonra da sen annenin yanına gidersin sizin eviniz orası. Biraz sonra annen gelir ben de dışarıya çıkacağım zaten sen evine gidersin. Size gidersiniz, annenize gidersiniz gibi çocuğun o aidiyet duygusuyla bağlı olduğu yeri işaret etmesi lazım anneanne. Eğer orayı işaret etmiyor. O da ondan keyif alıyor. Çocuğunun torununu kendisine çıkmasından övünüyor, gururlanıyor, böbürleniyor ise işte orada birazcık biteni aranabilir. Yani çocuğun aidiyet duygusuna zarar vereceği için. Yoksa çocuk sizden kopacağı için değil o arayacağınız biteni. Şimdi üçüncü olarak bu ikinciydi üçüncü olarak da şunu söyleyeyim bu değerli dinleyicimize şimdi çocuğunuz bakın şunu söylüyor ben evden taşınacağım siz bana kötü davranıyorsunuz diye söylüyor şimdi bir durup bir bakın bana kötü davranıyorsunuzun altında acaba gerçekten bir çocuğunuzu anlamadığınız noktalar yatıyor olabilir mi çocuğunuzu duygu dünyasıyla tam iletişim içerisinde olamadığınızı düşünür müsünüz acaba siz diyorsunuz ki Sevgi desem sevgiyi verdiğimi, ilgi desem yeterince ilgilendiğimi düşünüyorum çocuğumla diye düşünüyorsunuz. Ama acaba şöyle olabilir mi? Siz vaktiniz oldukça sevgi veriyorsunuz, vaktiniz oldukça ilgi veriyorsunuz. Yani çocuğunuzun bu cümlesini bence önemseyin, evden taşınacağım, siz bana kötü davranıyorsunuz dediği kısım acaba ne kastediyor burada? şunu kastediyor olabilir siz bana anneannem gibi davranmıyorsunuz anneannem daha sevici daha sarıcı daha şefkatli davranıyor yani sizi birisiyle kıyas ediyor olabilir ondan dolayı söylüyor olabilir bunu siz bana kötü davranıyorsunuz diye yahut da bunun bir gerçekten bir karşılığı vardır siz gerçekten çocuğunuzun arzu ettiği şekliyle içerisine tam giremiyor olabilirsiniz size göre giriyorsunuzdur da Çocuğunuza göre giremiyor olabilirsiniz çocuğunuzun ruhunu. Siz istediğiniz zaman istediğiniz gibi ilgileniyorsunuz ama çocuğunuzun istediği şekliyle ilgilenmiyor olabilir. Çocuğunuzun istediği şekliyle sevmiyor olabilirsiniz. Bu da üçüncüsü. Dördüncü olarak da şunu söylemekte fayda var. Belki de çocuğunuzun istediğinden fazla ve aşırı bir ilgi ve sevgi veriyorsunuz. Ve bundan dolayı çocuk bunun keyfini çıkartarak ...sizle oyun oynuyor olabilir... ...yani çocuğunuzda bazen o kadar çok... ...ilgi, o kadar çok şefkat... ...o kadar çok bir takım... ...duygular yüklerseniz... ...sanki çocuk tapınıcısı gibi... ...her şeyi çocuk merkezli olarak... ...duyguları bocalarsanız... ...çocuğun içerisine, duyguların içerisinde... ...bodoslama olarak girerseniz... ...çocuğunuzun içerisine, o takdirde... ...çocuk duygularının ne anlama... ...geldiğini bilmeden... ...ama sadece sizden rahatsız olarak... Her şeyi üstüne onun döker gibi, bütün duyguları onun içerisine bocalar gibi, çocuğunuzun duygularına fırsat vermez gibi, sevginizde o kadar ileriye gider ve abanırsanız, çocuk farkına varmadan bundan rahatsız olur, bunu da bana kötü davranıyorsunuz diye dışarıya doğru çıkartabilir. Dördüncü olarak da söyleyeceğimiz şey bu, tüm bunlar eğer dinleyicimiz için bir şey ifade ediyorsa umarım, Bunların ortadan söylediğimiz şeyleri kaldırılır ise çok çocuğun üzerine aabanılmışsa sevgi abanması yapılmışsa eğer kenara doğru çekilir o takdirde bu problem yavaşça ortadan kalkabilir çocuğuna kötü davranıyor ise gerçekten o takdirde bunu dengelemesi lazım Eğer anneanne ile kıyas ediyor ve evdeki sevgiyi daha az buluyorsa çocuk ve bundan dolayı kötü davranıyorsunuz diyorsa. O takdirde ya anneanne ile görüşmesi lazım ya da kendi sevgi çıtasını birazcık daha yukarıya doğru çekmesi lazım bu dinleyicimizin. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Burçasık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajını okuyalım. Değerli hocam sizi radyodan ve kitaplarınızdan takip etmeye çalışıyorum. Benim şöyle bir sorum olacak. Benim bir yaşında bir kızım var ve ben kitap aşığıyım. Ona da kitaplar okumak ve belki de inşallah ona sevdirmek istiyorum. Acaba çok mu acele ediyorum? Ben ona masal kitabı aldım ama sayfalarını yırtıyor. Çok mu acele ediyorum? Sizce ne zaman okunmaya başlayabilir çocuğa kitaplar ve ne tür kitaplar okunabilir? Tavsiye edebileceğiniz kitap, isimleri ve yayın evi var mı? Masal kitabımı hikayeler mi tavsiye edersiniz? Bir programınızda peygamber kıssalarının olduğu gibi anlatılmaması gerektiğini söylemiştiniz. Sizce nasıl anlatılmalı? İçinde geçen kötü olaylar çıkartılıp mı anlatılmalı? Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Evet oldukça hassas bir anne ve okuma aşağı olan bir annenin mesajı. Şimdi çocuğu bir yaşındaysa eğer dinleyicimizin bu çocuğa okunacak olan masallar, hikayeler, efendim romanlar vesairelerin fark etmez. Burada önemli olan şey çocuk ile konuşuyor olmak yahut da çocuğun karşısında bir şey okuyor olmak, çocukla diyalog içerisinde yani dil gelişimi sürecini destekliyor olmak açısından önemlidir çocuğa hikaye okumak. Okuyacağınız hikaye isterseniz İstanbul'un fethi olsun, isterseniz efendim Ali Can'ın hikayeleri olsun, isterseniz tavşan falanın işte maceraları olsun... Bu yaştaki bir çocuk için çok bir şey fark etmez. Neden fark etmez? Çünkü çocuğun zaten dil gelişimi tamamlanmadığı için bir yaşındaki bir çocuğa okuduğunuz şeyler çocuk tarafından sizin anlattığınız gibi algılanmayacaktır. Ancak yine de burada seçici olmakta fayda var. Çocuk kitaplarında bu hassasiyet dikkatimi çekiyor çok defa ancak anneye yine belirtmekte fayda var. Bu kadar geniş bir alan içerisinde kitap okuyabilirsiniz dedikten sonra... E, şiddet unsuru olan kelimelerin bulunduğu kitapları mümkün olduğu kadar tercih etmeyin. Yahut da şer ifade eden, şiddet ifade eden, celal ifade eden, azamet ifade eden kelimelerin geçtiği kitapları tercih etmeyin. Çünkü çocuklar bu kelimeleri pasif hafızasına yerleştirmesinler. Ölüm, dehşet, kan, revan, parçalanmış, ölmüş, öldürülmüş, terör bilmem ne gibi gazete yazıları, dergi yazıları veya rastgele bir yerden okunan yazılar çocuğa okunursa o takdirde çocuğun şuur altına, şuur altı müktesebatı olarak kayıt olur ve bir süre sonra çocuk o pasif hafızanın içerisinde kaydolmuş olan o bilgileri bir süre sonra kendisi de aktif olarak dışarıya çıkartmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar sevgi, muhabbet, hoşgörü gibi kelimelerin geçtiği, hikayelerin geçtiği kitaplar okunabilir. Hangi tür kitaplar olursa olsun fark etmez çünkü çocuk o sırada dil gelişimi evresinde, anlama evresinde değil. Ne yaştan itibaren başlanılabilir çocuklara kitap okuma? Efendim anne karnından itibaren başlanabilir. Anne karnında örneğin ne kadar güzel olur bir beyefendi eş geçmiş olsa hem anneye hem de annenin karnındaki yavrucağına hikayeler okuyor olmuş olsa yahut da annenin kendisi bizzat efendim karnındaki çocuğuna hikayeler okuyor olmuş olsa yahut da dualar ediyor olmuş olsa yahut da Kur'an-ı Kerim okuyor olmuş olsa bunun çocuk ruhu üzerindeki tesiri oldukça Olumlu olacaktır. Çocuk bir yaşında kitap okuyayım mı? Tabii ki okuyun. Çocuk üç aylık kitap okuyayım mı? Tabii ki okuyun. Çünkü çocuk ne kadar çok kelime duyar ise anneden o kadar çok dil gelişimini tamamlayacaktır. Burada bir şeyin daha her zaman altını çizdiğimiz gibi yine altını çizelim. İletişim konusunda bundan oldukça sık bahsettik. O da nedir? Çocuğunuza hikaye okurken, kitap okurken sesinizi rahmetle süsleyin. Sıcacık bir ses tonuyla okuyun, mekanik ses tonuyla okumayın, çocuğunuz sizin sıcacık sesiniz ve sesinize vereceğiniz ahenk ile anne şefkatini sesinizin tonunun içerisine yerleştirerek ve çocuğunuzun kalbine, duygularına doğru hitap ederek eğer okur iseniz, o takdirde çocuk aynı zamanda duygusal beslenme yaşayacaktır sizin okuduğunuz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 Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin ruhsal ile alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 gönderebilirsiniz. Söz geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de Radyonuz Burç Efendi.